Normal insanları, klinik felsefe sohbetleri This is how we walk Alper Hasanoglu. Bilen Usta Merhaba Normalin Sınırlarına hoş geldiniz. Ee, bu program Alparslanoğlu maalesef aramızda yer alamıyor. Kendisi bu saat, bugün ve bu saatte başka bir yerde olması gerekiyordu. Ben de e, programı daha önce e, de konuk ettiğimiz Defne Sandalcı'yı davet ettim. Hoş geldin Defne. <gülüyor> Merhaba Bilantım. E, Defneni Defneyi davet etmemin bir nedeni de e, aşk için istediğimiz başka hayvanlar atlı bir kitabı çıktı. E, Ah'tan sonra e, ikinci kitap. E, bunun için öncelikle e, tebrik ediyorum Defneyi çok, <gülüyor> çok <gülüyor> güzel bir kitap. E, benim e, kitaptaki mesele ben ne zamandır böyle Alper'de konuşuyorduk ev üzerine bir program yapalım istiyordum ve e, Defnenin kitabında da Ev e, yersizlik yurtsuzluk e, üzerine çokça e, ne diyelim başlık var konu içeri içeri, içeri oldukça bu konuyla örtüşüyor tekinsizlik hem, tekinsizlik hem e, evle ilgili konuşalım hem kitabı hakkında da konuşalım e, istedim e, o da kırmadı bize geldi sağ olsun e, önce istersen ben böyle e, senin kitabı e, okurken ee, bir yandan da T.S. Elgit'in bir şiirine rastladım. Şey diyordu. Başlangıç noktası evdir. <gülüyor> son noktası son da evdir bence. Bir yandan da her şeyin son e, noktası da. Fakat ev deyince böyle Defne ile program önce konuşurken dünyayı da bir ev gibi ve e, değil mi? Ve yer biraz oradan e, başlayalım. Dünya bir ev olarak dünya bir e, ...ve bir ev... ...ev deyince aile, evlilik... ...daha pek çok şey giriyor tabii... <gülüyor> <içine>. ...çok korkmuş... <gülüyor> <gülüyor> ee, ...evet... ...yani benim tabii kendi... ...deneyim ve... ...deneyiminden konuşmak durumundayım... Ee, ...ev benim için çok... ...ürkünç bir şey aynı zamanda... <gülüyor> ...yani bir tane test vardı... ...bir zamanlar oyun oynardık böyle... ...işte ormanda gidiyorsun bir ev var... ...ne yapacaksın... Onu görünce işte duvar çıkıyor bir şey yapıyorsun. Ee, ev çıkıyor ne yaparsın? Ben ona şey yapmıştım. Etrafında dolaşıyorum. Bakıyorum. Asla içine girmiyorum. <gülüyor> ev çok benim için ürkünç bir şey. Ee, bir yandan. Ee, bir yandan da yani işte demin konuştum sayın. çok ufak yaşımdan beri e, benim kendime ait bir dört duvarlı bir yeri organize etmek, kendime göreve var etmek gibi bir duygum var hep. E, bu da işte evler yapmaya kadar vardı. <gülüyor> Ama benim için ya içine yerleşilen bir ev hep geçici bir konut e, duygusuyla yapıyorum evleri ben. Kendi evlerimde düzenledim. Ya, çok uzun süre oturacak bir yere giriyormuşum gibi değil, yeni bir yere gelmişim. ve Yeni bir ...bir süre geçici, otonom... <gülüyor> ...libidinal bölge... ...birazdan hı hı. belki kitaptan da... Öyle bir ...döneceğiz oraya o metni... Ee, ...geçici, libidinal... E, ...otonom bölge diyebileceğim... ...bir şey aynı zamanda... Ee, hı hı. ...yani yaşamını kurduğun... ...bir sürü şeyi yaşadığın ama... ...bir an önce de çekip gidip... ...başka bir yerde var olsan... ...iyi olacak bir yer çünkü şu ev artık son ev otur yerleş işte şurada dur gibi bir duygu oluştuğunda ben ölüme atmak gibi görüyorum onu yani tamam ben bu evde ölüme yatacağım herhalde ne minasin <gülüyor> bir önce kaçayım duygusu var sen bunları böyle anlatırken aklıma şey geldi bu Gaston Bay, Bayelard, e, başlar. Baş, e, onun söylediği Hı. bir söz ev insanın ilk evrenidir çünkü çocuk <gülüyor> e, dünyaya e, geldiğinde anne bedeninden çıktığında ilk karşılaştığı yer bir ev. İçinde bulunduğu yer bir ev. Ve o evin uzamına göre kendisini, kendi uzam şeyini keşfetmeye e, ve hatta evi bedenin bir uzantısı gibi görmeye başlıyor ilk o dönemde. Ve onun için e, zorlu bir süreç. O evi tanımak, o evi kendi bedeninin bir hatta e, Deri Ben kitabında mesela e, Dider Anzio şeyden bahseder. Evde bir bakıma Rusla dünyanın ikinci bir derisi gibi ele alır. Ee, ve o, o, bed, o bedenle beraber e, aslında biz yani biz evi şekillendiriyoruz. Evde, mekan da bizi e, şekillendiriyor. Ve senin de mesela bir ev ve o evi şekillendirme çaban. Önce o evi yıkıp sonra yeniden yapma. Değil mi? Ee, sen, kendini yeniden yaratmak gibi. Yani o yaratı, sana dayatılan şeyin, o duvarların, o kalıpların Evet. Ee, dışına çıkıp onu yeniden yaratma. Evet öyle bir şey var bende. <gülüyor> yani ben mimar değilim. Öyle bir eğitimim yok. Hiçbir konuda böyle bir eğitimim yok zaten. <gülüyor> Ama e, çok büyük heyecan veriyor bana. Bir mekanı dönüştürmek. E, i̇şte duvarını bilmem yıkıp başka bir şey haline getirip e, onu isteyip yaşam halime göre e, düzenlemek. ...çok büyük heyecan veriyor, evet. Evet. Ve e, mesela... Kitap, ...senin kitapta da... E, ...bu arada kitap e, dağıtıma girdi ama... ...çok az yer... ...ben bunu hatta söyledik yayın evinde de... Evet. ...daha çok kitabı bulundurmaları konusunda... E, ...böyle yoğun da ilgi de görüyor aslında... ...benim anladığım kadarıyla. Anladım, evet, şöyle diyorlar. Evet, ama bunu mesela kitapta... E, ...yaralan metinler... ...mesela en çok benim böyle üzerinde not aldığım... ...avluda erkete gibi... ...hatta oradan bazı yerlerde okuyacağız. Avlu, avlu derkette, vahlar tutana, acil aşk, acil aşk özellikle kitapta en çok ilgilenen kısım. Böyle e, savaş, savaş içindir, muhbir, hemdem alaka diye içinde e, yazılar, metinler bulunuyor. Fakat metinleri bazıları şiir gibi düşünebilir, bazıları manzume gibi düşünebilir, değil mi? Böyle metinler arası türler evet. arası evet. E, e, özelliği var. Ee, orada mesela şöyle bir yer şey diyorsun, e, kitabın Avru Dakit'e de, insan yer değiştirince ne değişir, neresi yerdir, yer var mıdır, burası neresidir, bina mıdır, orman mıdır, deniz midir, nehir midir, uzay mıdır, ses midir, insan yer değiştir neresidir de. <gülüyor> İşte ben... ...büyük bir yersizlik duygusu yaşıyorum... ...çok uzun bir zamandır... ...hatırlayabildiğim bayağı uzun bir zamandır... ...bir yer yok aslında... Ee, ...yani gidecek... ...bir yer yok... ...bir zemin yok aslında... ...uçuyoruz üstünden kayıyoruz gibi geliyor bana dünya... Ee, ...ya dünyadan düşmek anlamında değil ama... ...dünyanın... ...üstünde bir sıvının içinden... ...kayıyoruz gibi geliyor bana... ...bir yerde durmak... ...yerleşmek, kök salmak... Ee, ...çok güzel bir şey. Ama... E, ...sanki böyle bir olanağı yitirmişiz gibi geliyor bana. Yani ben hep öyle deneyimliyorum. Ee, ama insanın ...geldiği şu noktada bence... ...geçerli de bir şey bu. Hiçbirimize yer yok. Ee, ...oradan... Oraya, ...yani göç hareketine girmeyelim şimdi... ...yani oradan oraya... ...insanlar kayıyor... ...savaşlar yüzünden falan... ...aslında gidecek bir yer yok... oturduracak bir yerde yok... ...hiçbirimiz için yok... ...yani göçmen olmasak da şu anda... E, ...oturduğumuz evler böyle... bize güvenlik sağlayacak... ...bir hayat sağlayacak... ...yerler değil... ...çünkü o evler zaten... ...başka bir yerde duruyorlar... ...daha büyük bir uzamın içinde duruyorlar... ...ve orada... E, ...zaten yersizleştiren bir şey çalışıyor... ...bir mekanizma çalışıyor... ...dolayısıyla çok tekinsiz bir şey... ...yine... ...tekinsizlik duygusu egemen aslında... <gülüyor> ...her şeyden o zaman... ...tekinsizlik varken nasıl bir yer... ...nasıl bir... E, ...kök salmak... ...yani çünkü kök salmadan bir yer olamaz... E, ...kök nasıl salınır... ...ben bunu bilmiyorum... ...özellikle <gülüyor> TC'de yaşayan... ...orada doğmuş büyümüş... Böyle insanlar olarak, pardon, gerçekten kök nereye salınır, köklerin hepsinin sökülüp atıldığı bir yerdeyiz biz. Dolayısıyla büyük bir üzüntüyle söylüyorum bunları yani. Bu bir üzüntü, bir yoksunluk, bir yokluk içinden söylüyorum. Ben yerin neresi olduğunu bilmiyorum. Sen bunları e, bu şekilde anlatırken aklıma Adorno'nun e, Auschwitz'ten sonra e. E, söylediği "Ev bitti" evet. sözü Hı -hı. E, "Ev bitti" derken artık kimse kendisini evinde hissedemeyecek, hissedemiyor Hı -hı. E, ve bunu işte son günlerde e, göçmen, mülteci, işte Yunanistan sınırında Hı -hı. E, yaşanan durumlar, e, Türkiye'deki durumlar. Hı -hı. Ee, ve bir taraftan da enteresan bir şekilde böyle o sınırlar arası hem böyle bir göç değil mi? Bir taraftan da o sınırlar arasında bir virüs şeyi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ve sınırlar kapatılıyor, uçak şeyleri iptal ediliyor. Bir taraftan böyle bir kapanma, sınırlara doğru bir çekilme. Ama bir yandan da sınırları zorlayan böyle tekinsiz, senin dediğin gibi bir ortam. hem sınırlar hiç kampa dönüşüyor ama yani çok korkunç bir durum değil mi? Yani evet. Kapanan sınırların içi cehennem yani. Bir taraftan evet, o duvarlar yani evin zaten iki böyle çelişkili tarafı da o. Hem bir taraftan bizi koruyan ama bir taraftan da bizi hapseden duvarlar. Evet. Ee, o tekinsizlik dediği aslında evi, ev tekinsizlikten bizi koruyan, dışarıdaki o kaostan vesaire bizi koruyan. Ama bir yandan da evin içinde de bir tekinsizlik aslında. Orada ratinde var evet o güzel şey evet, Tekinsiz Duvarlara sızmış gibi Bir şey yazdım hatırlıyorum tutup bir yazdım ee, Buradan böyle devam <gülüyor> edebiliriz Burada mesela, e, mesela Parantez içinde uzay mıdır ses midir İnsan yer değiştince ne değişir Yer değiştirecek korkuların listesini çıkar Ses çıkaran şeylerin listesini çıkar <gülüyor> Gölgeleri dalgalanan Şeylerin listesini çıkar Burada biz hayaletleriz Kaçışın başarılı olursa nelerden kaçacağım? Hiç mi kavuşulmaz? Arzu arzuya, tencere kapağına, taban tabana. Her şeyin ne, ne olmayabileceğinin istesini çıkar. Yokların listesini çıkar. <gülüyor> diye devam ediyor. <gülüyor> İmkansız bir <gülüyor> görev var galiba orada. <gülüyor> <gülüyor> ve kitapta da e, böyle avlu, bahçe, bunlar misal çok e, sık geçen şeyler, kavramlar ve onlar da aslında eve dahil olan şeyler. Duvarın içinde, bir tarafta. Evet, aslında bir yandan şöyle de bakabiliriz bu kitaba. İlk kitabım 2013'te çıkmıştı. Ondan sonra gezi patladı. Yani kitabın çıktığından 15-20 gün sonra gezi patladı. Ve oradan, o zamandan bugüne kadar geçen bir süreci kapsıyor bu kitap? O, o dönemin olayları ve gitgide nereye doğru... ...nasıl duygular geliştirdiğimiz yerle ilgili... ...durduğumuz yerle ilgili... ...isyanla ilgili... ...neyse yani... Bir, ...yedi yıldır yaşadığımız her şeyi... ...düşünürsek... Onu, ta, ...bu evin tarihi de... ...şu anda oturduğum evin tarihi de yedi yıllık... ...yani geziden 15 gün önce... ...ben bu eve taşınmıştım... ...oturduğum eve... E, ...epey bir zamandır da... ...evden kaçmaya çalışıyorum... ...orada işte bir avlu var başka bir yere gitmek <gülüyor> sanki başka bir hayat kurmak e, imkanı verecekmiş gibi bir yanılsama içinde <gülüyor> ve geçici de olsun heyecanı ve e, yapıcılığıyla bir şey kurma hevesi diyeyim böyle bir şey diyor içimde ama bu 7 yıllık süreci de kapsıyor bu kitap bu açıdan <gülüyor> ve aynı mekanda geçti Yeni taşındığım, yeni yapılmış, eski bir evin e, centrifüye edilmiş halidir bu ev. İlk yazı onunla başlıyor ve ilk Gezi hikayesi de e, gerçekten böyle deneyimlendi. Ben bir de inşaata taşındım. E, çatlamış bir apartmanın, eski bir apartmanın e, tekrar yapımına taşındım. Ve bir sene inşaatta yaşadım. Yani uyku tulumuyla falan öyle bir eve taşınmadım aslında. Yapı halinde bir yere taşındım. Ve gezi patladı. Yani 15 gün sonra taşındığımda. Ee, ve her şey çok iç içe girdi. Böyle süperpoze bir e, tarih veya hayaletler ve şu anda var olanlar, hatırlananlar e, da iç içe girdi. Geziyi de böyle yaşadım zaten. Ee, dolayısıyla yani bütün bu sürece aynı mekan içinde geçen bir kitap olarak da bakabiliriz. Aynı ev içinde. <gülüyor> ve Sürekli o yeni yapıl ...olan bir yer ve sürekli de yapıldı. Bitmedi o inşaat filan <gülüyor> <gülüyor> ne biliyorsun. Yani bir sürü... ...orası aksadı. Burası yani. Sürekli bir şeyler yapıldı. Ama ben de şeye geldim. Artık sınırına geldim. Artık gitmek lazım <gülüyor> buradan. <gülüyor> ve tam öyle bir sürecim... Ee, ...evi var orada kitabın <gülüyor> içinde. Avluda onun avlusu. Yani evle beraber kitap da yapıldı. Kitap Aynen öyle hani bir şey ya. oldu. O süreç tam hani işte bu evde <gülüyor> geçti yani. Ve... <gülüyor> ...bu evde başka bir kitap yazılmayacak... ...yani bu ev bitecek... ...ve o ev sadece e, o evin hikayesinden de oluşmuyor... ...mesela kitabın yine başlarına... ...zaman diyorsun, inşaat... ...evin inşaat zamanı evet. 12 Mayıs 2013... ...2, eksi 2 artı 1 köpek ve ben... ...yıkıntıdan kalan taş duvarlı ...çeviri avluya çıktık... ...diye başlıyor... ...mesela bir sonraki şeyde devamında... ...mekan... ...Ruid de Pera 1940... ...anay... <gülüyor> Dedeme sinirlenince kalkar gece yarısı Markiz'e giderdim diyor. 27 Mayıs 2013, saat 23, İnşaat halindeki apartmandan çıktım. İstiklal Caddesi'ne, kaçıncı defa, kaç bin defa, okula, içimi karalar bağlamış o sıkıntıyla, o kapanık binadan üçer beşer basamaklar atlayarak kaçıp çıktığım, özgürlük uzamı da, kendini çeyizlik almaya çıkmış, el zaniyeye koyup bıçaklayıp öldüren, yaşlı subayın paçayı kurtaracağından emin, 20 bin öfkeli Yahudi'nin 1927 18 Ağustos vatandaş Türkçe konuş diye itilip kakılmaktan da tepesi atmış olarak cenaze ile sokağa döküldüğü şu aynı cadde ve devamında kalabalık, gaz ve duman. Sanki oradaki o tarihle değil mi? O mekanlara Evet. Şey çünkü benim için İstiklal Caddesi zaten adı batsın yani böyle bir isim yok da okula gittim ben çok garip bir yerde oturuyorum okula gittiğim aynı sokakta okulum var gittiğim okul var ee, bu evin çok da geçmişi var ayrıca bir, ailemden insanlar da burada oturdu şu anda oturduğum yerde ee, orada okula gittim oradan kaçardım işte hakikaten okuldan istiklal caddesine çıkardım orada bütün TC tarihinin izlerini hepsini bulabiliriz. 6-7-50 bilmem neyi işte bahsettiğim olayları Krikor Zorap'ın Serk Doryan. çıkıyor. Ve Serk Doryan biliyorsun e, emek sınavasında olduğu bileşimli e, Bina kütlesiydi ve ilk gizden önce ilk orada e, itirazlar oldu. Ve o bina orada yenileniyor, <gülüyor> yıkılıyor, tarihi siliniyor işte falan başka bir şey haline getiriliyor. Ee, bunlar çok içiştir. hepsi Bunların hepsini izleyebilirsin. yani. Bütün tecrü biz düşünleri İstiklal Caddesi ve Taksim'de mevcut. Hı hı. Dolayısıyla evet, öyle yani. bir şey oldu. Süperpoze tarih değil. <gülüyor> yani o avlu, o bahçe, o sokaklar ve ee, bir taraftan tabii kitapta mutluluk üzerine de mutluluktan başlayıp başka bir yere varan e, Metinler'de, Aşk'ta e, kitapta böyle ee, o kendi e, çok az sözcükle yoğun bir biçimde e, tüm bu tarihi de içine damıtarak e, olayları, duyguları, düşünceleri aşk, yok, mutluluk <gülüyor> <gülüyor> mutluluk hiç yok mu <gülüyor> böyle mutlu, şeyde son metin e, şeydi ya e, hem de hem alaka senin söylediğin bir şeydi <gülüyor> mutluluk üzerine bir şey evet. yaz demiştin ama hiç öyle evrilmedi o yazı <gülüyor> başka bir şey demiştin ki önceki programda da şeyden, yas ve melankoli o isten, evet, o, o, o yazıdan yola çıkarak. Evet. Ee, biraz böyle şimdi ev aynı zamanda e, bizim bu e, mesela e, bütün, yeni, mesela yeni doğan böyle çocuk bebek büyüdükçe araya bu sefer evde anne, baba, kardeşler, böyle üçüncü kişiler giriyor bir evin içerisine ve orada iktidar kavgaları, korkular, hayal kırıkları, öfkeler Değil mi? pek çok şeyin böyle o dört duvar arasında yaşandığı bir süreç. Ayıplar, günahlar ee, ve onu böyle koruyup kollayan e, ve bir taraftan tüm bu ayıpları, günahları örtüp saklayan bir duvar, evler. Ve böyle sık sık şey duyarız. Ah o duvarların dili olsa konuşsa. <gülüyor> değil mi? Ve e, kadınla e, ben mesela sende şeyi merak ediyorum. Kadınla böyle evin özdeşleştirildiği mesela bir tane e, mother diye ...bir film... Ee, ...Aronofsky... Hı hı. ...bir filminde... ...kadın e, içinde bir, bir başrolünde bir kadın oyuncu var elbette... ...ve o evle özdeşleşiyor... ...eve yapılan her şey... ...kadının sanki bedenine yapılmış gibi... ...ya da kadın... E, ...üzüldüğünde ev kararıyor... ...kadın e, sevindiğinde ev aydınlanıyor... E, ...ve evle... ...evle bütünleştiği bir... E, ...çok nefis bir film vardır ...ne dersin... ...kadın ev... E, ...kadın. Rahim <gülüyor> e, neyi koruyor bizden evin duvarları? Rahim bile tekin bir yer değil. Demin şey diyorsun her şey evde, evle başlar. Bence evle başlamıyor. Rahim de başlıyor baya canlı bir mekan, mekan arası. Ve işte bebeklerin bir sürü şeyi işittiği. Mesela bir yaşında bir bebeğin... Ya bir, ...bir aylık, bir buçuk aylık bir bebeğin... ...annesine iğneler yapılıyor... Ve onu hissetmesi söz konusu. Böyle bir deneyler oldu. Böyle şeyler çıktı ortaya. Yani rahimden başlıyor aslında. İşte bana hiçbir şeyin sınırı gerçekmiş gibi gelmiyor. Yani rahim de işte kim bir yer değil. Ee, kadın. <gülüyor> Bilmiyorum. Yani e, ev benim için... Evet yani benim evime gelen insanlar sürekli ne kadar sen, çok sensin falan diyorlar ama... ...böyle bir şey herhalde yani... ...evet herhalde benim yani... mesela açık benim evimde... ...duvarlar yok... ...doğru düzgün kapı yok... Ee, ...her şey böyle... ...hemen erişilebilir yerde... ...işte uyuduğum yer... ...yemek pişirdiğim yer... ...oturup konuştuğumuz yer... ...filan dans ettiğimiz yer... ...müzik dinlediğimiz yer... ...aşağı aynı mekan... ...tek mekan yani... ...filan böyle bir şeyler olabilir ama... ...bilmiyorum yani kadın... De... Dişi kuş ev yapar falan. Evet. Yani Yuvaya dişi kuş değil. yapar. Hiç hmm. de öyle değil yani. <gülüyor> <gülüyor> Niye? Mimalar bir sürü adam. Ayrıca yani öyle kuş var biliyorsun. <gülüyor> Erkek kuşlar yapıyor yuvayı. Ee, böyle yani Aronofsky'nin belki de orada betimli yani filmi böyle çok yeni tekrar izlemedim ama sanırım biraz böyle ebe hapsedilen bir şey aynı zamanda kadın özellikle değil mi? Top yani Şimdi o kadar artık hapsedilen bir, bir durumda değil belki pek çok yerde ama. Kadın bedeni Hatta... ben son derece başka bir şey düşünüyorum. Yani feminist bir e, açıdan ve ilksel bir feminist açıdan işte kadın bedeni falan değil de. Kadın bedeni bence çok yönlü bir beden. Yani çok yaygın, çok yönlü, çok duyarlı. Yani farklı, duyarlı evet. diyeceğim. Bir satı, bir, bir içerik. Garip bir şey yani. Erkek bedeninden farklı bir şey olduğunu düşünüyorum. Buna, buna göre düşünürsem işte benim de öyle bir yazım vardı. Yani bir mimar bir ev yapıyor. Nefes alıp verişine göre tuğlalar havalanıyor. Eski kitapta vardı. <gülüyor> tuğlalar havalanıyor. Sonra yerine geliyor işte filan. <gülüyor> Böyle bir şey düşlemiştim hakikaten. Yani hareket edişime göre, hislenişime göre... ...nefes alışıma göre... E, ...hareket eden... ...genişleyen, esneyen... ...bir ev... E, ...filan... ...olabilir ama kadın dediğinde dağılıyorum yani... Evet, <gülüyor> ...sadece de, kadına dair tabii. bir şeymiş gibi yani... ...yani ben de daha çok psikodinamik açıdan... ...ev, işte bizdeki bu rahim... E, ...anne, mesela yuva... E, ...ve orası böyle bir imago olarak... ...bilinç dışımızda... Böyle ulaşmaya çalıştığımız sanki bir eksiz eksiksizlik tamlık, mükemmellik figürü gibi pekçık mesela eski yeşil çam filmlerinde de ilk hayaller nedir pembe panjurlu <gülüyor> evlerdir değil mi böyle <gülüyor> mutluluğun şeyin <gülüyor> of, e, bir simboli geçmişte kaldı işte, çok geçmişte kaldı <gülüyor> buradan istersen bir müzik arası verip e, buradan devam ederiz. E, okay bir tane parça bulmuştuk sneaker pimps low place like home Ev gibi alçak bir yer. <gülüyor> Açıkçaydı. Merhaba tekrar <gülüyor> ee, ve beden kadın bedenin üzerinden kalmıştı. Bir da. dağıldım ben dağıldım. Nereye dağıldığım sebebini biraz açıklamak evet. isterim. Çünkü ben kadın beden e, e, diyen şey kadın ve bu kadın niye tanımlayamıyorum Yani şöyle deneyimliyorum ve anlıyorum. E, bir beden yani kadın ya da erkek bedeni e, diyelim ki sevişirken bir sürü beden oluşturuyor. Bir sürü beden yaratıyor. Sevişmez geldi. Yani bir kadın bedeni kendini eşcinsel bir erkek olarak da deneyimleyebilir. O aktın içinde. Ee, e, erkek olarak da deneyimleyebilir. Bir sürü beden oluşur ve bir sürü beden duyumu oluşuyor. Onun için ben kaskatı tanımlanabilen bir bedenden bahsedemiyorum. Yani kadın söz konusu olduğundan. E ee, için वाचin'de aldım. Kadın bana çok e, rigid bir tanım gibi geliyor. Trans bedenler müthiş olanaklı bir sürü farklı bedenler var hayatta ve müthiş deneyimler bunlar. Yani nasıl sınırlanabiliriz ki sadece verili biyolojik bedenimizle değiliz bence. E ee, bunu bir demek istedim. Evet. Dölözün böyle evet. bir söz var. Bir insan bedeniyle ne yapar, ne yapabilir. Ee, orada böyle oluşlardan, dölözün böyle oluşlarından evet. e, kadın oluş, erkek oluş, evet. değil mi? Hayvan, Hayvan oluş. Ve kitapta da zaten aşk için istediğimiz başka hayvanlar <gülüyor> kitabın adında da o evet. hayvanlardan. Ee, yani beden aynı zamanda ben tabii olaya biraz böyle psikodinamik açıdan falan baktığımda bir ev hatta e, ruh da insanın e, bilinç dışı da bir ev. Hatta böyle konut beden diye geçiyor benim o son yazıda. Evet, evet. <gülüyor> e, ve böyle bilinç dışını evin böyle karanlık odası e, böyle evlerde işte çatı katları ya da depolarda mahzen oralarda böyle e, artık kullanmadığımız ya da artık görmek istemediğimiz şeyleri kaldırdığımız yerler. Bilinç dışı. Bilinç dışını mesela e, tanımlarken ve insan Mesela psikoterapi sürecinde de kendi evinin odalarını tanıyor ee, ve odaları değiştirmeye, odadaki eşyalar, hatta bilinç dışında orada ne oluyor oraya römuvun yakarak oradaki olup biteni böyle anlamaya çalışma o tekinsizlik de bir tür e, o evin içindeki bir tür mücadele e, böyle şeyde senin e, kitapta Avlu Derket'e e, evle ilgili e, pek çok şey barındırıyor bütün o te tekinsizlik özellikle bir de bölümünde başlıklı altında yer alan şeydi. Mesela şöyle diyor. Avludan içerik açtım eve. Birincil meseleler. Beden sınırlarını ezberleme. İç beden, sinirler ve sinir uçları haritası. İç organlarla saygılı ve mesafeli. Parantez içinde sezgili ve klinik. ilişkiler. Müstehcen kanı içeride tutma stratejileri. Estetik ayarlanma ve katlanırlık. Kadın şey. Dış bedenli yaşam, evden çıkış yöntemleri, evden kopuş erdem, erdemleri. Parantez içinde isyan kazalarında kopmuş sinir uçlarının listesini çıkar. <gülüyor> erkete lafı ilginç burada bence. <gülüyor> <gülüyor> yani avlaya çıkıp erkete biliyorsun. E, hani tehlike anında diyelim ki afişe çıktın işte bundan birisi erkete durur yani Teh tehlike geliyorsa yani, onu haber verecek kişi Erket'e duran kişidir. <gülüyor> Abi da de öyle bir şey. Ben gerçekten böyle deneyimliyorum bu durumu. <gülüyor> Eve böyle tuhaf tuhaf bakıp işte buradan nasıl çıkılır? <gülüyor> ne yapılır falan? Yani Erket'e evet. Yani yani beden... Çok tedirgin bir yazı bu. Gördüğün <gülüyor> gibi. Yani ne Bedenden de kaçmaya çalışıyorsun <gülüyor> <gülüyor> çünkü. Beden çünkü kaçmaya çalışmıyorsun akan bir şey ve çok değişken ve akan ve oluşan bir şey. Oluş halinde bir şey beden. Dolayısıyla sınır ama tabi verili bir biyolojik sınır var ya sanki onu çok inanıyoruz biz ona o biçime. Halbuki bir şey yok. İçeride bir sürü şey akıyor, dönüşüyor, oluyor, oluş halinde. Dolayısıyla böyle akışkan bir bedenden bahsetmekten yanayım. Hı hı. Ve burada mesela şeyden Elden? bir sıkıntı tabii yani hı orada hı. kadın şey dış beden dediğim şey yani bir bi bi biçimin içindesin bir kütlenin ve bir konutun hı hı. Ee, o biçimin bu o biçimden kaçma O, o biçim. içerden kırma ve bozma ve yapma ve oldurma başka bir şey akış akış haline sokma hı hı. Ve farkındalığı e diyeyim Evden kopuş erdemleri. Sabi, bu benim çok hoşuma gitti. Evden kopuş. Evet, çünkü eve bağlı olmanın ne kadar bela bir şey olduğunu biliyoruz. Ev, ülke, e, dünya, toprak. Yani yani bir yere bir yere yapışmanın belasını biliyoruz. İşte sınırlar, kan, devlet, savaş. Bütün bunları getiren şeyler ya. <gülüyor> e, yani evden kopuş. Büyük bir erdem tabii yani. Ee, ve bu e, bir yandan beden, ev bunlardan e, aynı zamanda toplumsal ve kültürel kodların ve dayatıldığı, değil mi? Sürekli, sürekli sınırlarının çizilmeye çalışıldığı bir çatışma alanı. Beden de, ev de, e, evdeki iktidar mücadeleleri diyelim bir aile, evlilik üzerinden böyle tanımlarsak böyle sıkıntılı yerler ve oradan yok e tek başına yaşıyorum ben yine aynı <gülüyor> <gülüyor> evin bir sürü hayalet var bir sürü <gülüyor> bir şey var ee, kendi hayaletlerim var <gülüyor> ee, kalabalık yani ev <gülüyor> e evet ev dediğimiz şey sadece evet. aslında orada tek e kendi içimizi taşıdığımız bütün o nesneler dışarısı orada yani ve ee, toplumsal Böyle o bütün o şeyi aşma sınırları aşma e, şeyi mücadelesi ve bu bu seferde tekinsizlikle bir karşılaşma haline geliyor. Tekinsiz hep var zaten yani onun içinde yaşıyoruz dünya öyle bir yer. Hı -hı. Ve böyle e, o ev bitti işte Adorno'nun sözünden yola çıkarsak evet. değil mi? Sanki dünyayı da ev götüksen. Dünya da bitti. Evet, senin de öyle bir <gülüyor> sözü var. Bir tür bir dünya bitti zaten. Biçiyor biz o cehennemin içinde deviniyoruz şu anda. Böyle i̇stersen kitaptan da okumaya devam edin. <gülüyor> Nasıl istersen? Mesela şeyde de devamında içleri açma taktikleri. Yan yatma, hiç yatma. Gözleri, kalbi, elleri ve ayakları kullan. Geceleri kullan. Gündüzleri gizlen. Dolduracak içlerin kabuklarına giyin. Boşalmış içlerinin sesini çıkar, mucizelerin dökümlü çıkar, ölmeni engelleyen şeyin içini çıkar. Ee, buradaki böyle liste, bu e, bu şeyde bu metindeki bu listelerin anlamı ne? Yani strateji gerçekten var olma, yani var olmayı sürdürme ve e, var olurken neler olup bittiğinin farkındalığı ve sürekli taktikler keşfetme. Çünkü çok zor bir şey. Ölene kadar böyle olacak bu iş. Strateji zaten orada söylüyorum. <gülüyor> Stratejiler kurma. Dünyada akmanın, akarken kollayacağın şeylerin, sürekli anda da değişen, lahzada dönüşen şeyler bunlar. Bir farkındalık çağrısı aslında. Yan yatma dediğim o. Gevşeme, uyuma. <gülüyor> bak, yala, dokun, bir şey yap. Geceleri, gündüzleri gizlen. Evet. <gülüyor> ve doldurulacak işlerin kabuklarını, kabuklarını giyin. Devamında da şöyle devam ediyor Metin. Aynanın önünde bir işlem olarak anadan üryan tuttuğun bu tüysüz, kuyruksuz, yumuşak bedeni tepeden tırnağı, dışarıdan içeri, içeriden dışarı uterus, yumurtalar, karın, selülit, diz, kalp, meme, el ayaklar. Tırnaklar, göbek deliği Bu derinin altına saklanan ve biriktirilmiş şeylerin tahmini listesini çıkar <gülüyor> Çıkaracaksın <gülüyor> Çıkarıyorum <gülüyor> <gülüyor> Bu vücut başka bir zamanda O zamanın şeylerine fırlayıp atılmıştı da Bu muydu o? Bir koşmuştun Yakacık tepelerinde gecenin körü Polis peşinde dur kız Çözülmüş saçların Karışmış kara gecen ipliklerine Ha yapıştı ha yapışacak adamın kötü eli Akciğer nasıl alev alırmış? Öğrendin mi? Öğrendindi bakalım. Hatırlanan bedenlerin listesini çıkar. Evet. Çok çok garip yani şeyler yaptım. <gülüyor> Yaptı bedenimiz. <gülüyor> ee, ve e, böyle devamında avluda yağmur, bulutların arasından patlayan ses ve su ...kalbe ritim veriyor. Ee, be, zaten bütün e, kitapta böyle bir ritim var. Öyle değil mi? Hmm. No, biz. Hı? Nabız. nabız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Belki nabız. Ve başlıklarında da mesela ya da gak gak gibi böyle <gülüyor> sesler ve bunlar <gülüyor> biraz şey başka hayvanlar meselesine dair bir şey mi? Oradaki şeylerin anlamı ne? Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> bir anlamı <yok>. Ses. <gülüyor> Bazıları çık yani tıkışık sesler. Bazıları açık. Evet sürekli bir şey yani uğraştan bahsediyorum galiba nabız attıkça bunlarla uğraşmak durumda kalmak çok büyük bir farkındalık meselesi gibi geliyor bana çağrısı gibi geliyor nasıl bana. bir farkındalık ya şöyle bir şey yaşıyorum hep yani başka insanlarla ilişkilerimde de hüsran yaşıyorum bir sürümüz sadece bir mesele ya da iki meselesi var hayatta ya yani işte politik birisi diyelim, solcu diyelim, bilmem ne. Ee, yahut başka bir işi var. Ee, sadece ona bakıyor, sadece onu kaygılıyor, dertliyor. Bu benim için hiç mümkün olamıyor. Bir yerde yazdım da zaten ileride bu son yazıda var. Ee, beni hepsi aynı anda çarpabiliyor yani, atıyorum. Anarşistsin ama hayvan yiyorsun o zaman olmuyor <gülüyor> yani bir şey olmak tek bir şey olmak bir, beni ifade etmiyor yani şuyum dediğimde aynı zamanda şu da değilim şu da olmamalıyım şu da olamam gibi bir sürü e, çok boyutlu çok çıkışlı dertler var bir şeye tek boyutlu bakabilen insanlar çok fazla tabi ki <gülüyor> yani derdi neyse doktor sadece işte onu biliyor falan gibi ya da işte diyelim ki ressam ama başka hiçbir şeyle ilgilenmiyor filan e, onun derdi o sadece bunu yapmak e, bu, bunu hiç anlayamıyorum böyle bir insanla çok hüsranlı ilişkilerim oluyor insanlarla bu yüzden çünkü mutlaka bir şey kaçıyor orada onu dertlememiş oluyor onu dertlenince benim için çok büyük bir boşluk açılıyor yani e, e, ...bu yani ben onu öyle bakamıyorum... ...bir şeye baktığımda tek bir şey göremiyorum... ...bununla ilgili galiba... Böyle bir farkındalık... Yani de, de, bela bir şey ama yani... ...başkasını da bilmiyorum... ...ve başka türlü... ...yani bunu da vaz va edecek... Vaz ediyorum galiba... <gülüyor> ...etmeyeyim dedim <gülüyor> ...galiba böyle bir vazım var... hem dem de alaka son metinde de şöyle diyorsun dünya ters dönük ve düzdür dik ve yuvarlak ama ancak bir öküzün boynuzlarında sallanıp üstündekiler dökülünce her şey yerli yerine oturacak biz kayarız ondan var olduğumuzu arzuya kapılmış bedenlerimizin uçuş kanunundan biliriz ve boynuzlara takılarak <gülüyor> haritalar dünyayı gösterir kağıt topografya Topografya kaybedilmiş kemiklerin, koparılmış gövdelerin, dikey uygarlığın kağıt göstergesidir ancak varlığın zemini değil. Dünyalılık derin öksüzlük, derin yersizlik, öksüz topluluğun ki dalgalanır birbirine eğilimli, bakış çakımı, dünyanın hala uçları vardır. Var mı? Var diye umuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ve derin öksüzlük, derin yersizlik. Dünyalılık artık e, değil mi kitapta bu şekilde daha çok yer alıyor. Evet. Biraz böyle e, açımlarsak orayı. Ah. Ee, Tüm bu konuştuğumuz şeylerle ilgili bence yani dünya e, bize verilmiş bir e, üstünde geniş bir zaman ve geniş bir uzam, e, onun geniş zamanlı hareketlerini yapacağımız, duygularını yaşayacağımız bir yer değil acil aşk gibi yani acil... bir aciliyet var ve bir son var ve bir... acilen toparlanması gereken... değiştirilmesi gereken bir... bakış açısı, bir perspektif meselesi var... bence. Nereye bakıyoruz? Nerede duruyoruz? Ne yapıyoruz? Gerçekten dünya... E, öküzün boynuzlarında belki... sanal bir şey çünkü... dünya algımız. Yani sonuçta dünya... o yuvarlaksa... öyle bir şey yok gördüğün gibi. <gülüyor> yani... Ben gerçekten öküzün boynuzlarında sallanıp bir üstündekiler dökülürse başka bir şey kurabileceğimizi hayal etmeye çalıştım. Ee, çünkü var olan durum, bir sürü bakabiliriz, bir sürü çeşit bakabiliriz hepimiz, bütün olup biten şeylere dünyada. Ve varız ama, geçen deminsellik şaşırdık, 2020 yılı olmuş ve hala hayattayız ve bunu konuşuyoruz diye. Bu çok şaşırtıcı bir şey çok büyüleyici bir şey çünkü ben yaşamayı çok seviyorum yani yaşamayı çok önemsiyorum ee, var olmayı şurada yani ama böyle bir, bir şey bir olanağımız yok bizim yani e, denesine söylediğim ağaç hikayesi <gülüyor> bir fıkra gördüm şey gördüm karikatür gördüm iki ağaç konuşuyorlar bir tanesi diyor ki insanlar da birbiriyle konuşuyor mu acaba anlaşıyorlar mı yok ya diyor onların kökleri yok ki nasıl konuşsunlar <gülüyor> şimdi biz başka bir varlığız diye düşünüyorum ben demin dediğim gibi dünyaya paralel bir magma var sanki o dışta onun içinde akıp yüzüyoruz gibi bir şeyiz biz yani insanlık farklı bir şey ee, insan özüne farklı bir şey e, deneyimliyorum kafam bu ara bunlara çok takılı eee İnsan merkeziyetçi bir şekilde düşünmekten epeydir vazgeçmiş insanlarız ama bütün bu süreçte garip sapmalar da oluyor yani işte insanlıktan nefret etme insanlıktan çıkmayı özleme ama bu bir hayvan oluş bir kendine aşkınlık şeklinde değil de insan dediğim boktan bir şey yani bu bitsin artık virüs bilmem ne gibi bir sürü söylemlere rastlıyoruz ee, misantropi <gülüyor> misantropi hatta artık ekofaşizm bile de diyebileceğim çeşitli eğilimler falan yani bu arada duramıyorum yani insan merkezini reddederken ve insanlığın şu anda yaratmış ve dünyanın da başına bela etmiş bulunduğu uygarlık denilen şeyin bütün boyutlarını düşündüğümde e, bundan çıkmak gerektiğini biliyoruz ama çıkarken kendini inkar eden e, yok sayan bir şey bana çok sığ ve çok e, hiçbir şey ifade etmiyor. Saçma bir nihilizm gibi geliyor ve hiçbir zaman çekici gelmiyor. Bir şey de izah etmiyor bana. Dolayısıyla kafamda çok yoruluyor. Başka bir insanlık başka bir insan özne mümkün mü? Nasıl olur? Bunu da zaten debelenerek e, yaşamımı <gülüyor> sürdürüyorum hani hepimiz öyle yapıyoruz diye düşünüyor. Ya da düşünmeliyiz bu olana. Nasıl bir şey olabiliriz başka? Çünkü mesela bir zevk var orada işte ruj, mimari falan unuttum şimdi <gülüyor> yazdım. <gülüyor> Ama yani e, çünkü insan eliyle yapılmış şeyler de bana çok çekici geliyor. Mimari, e, estetik. Falan bütün bunlar benim e, insan özlemimin çok parçaları. Evet. Ruj sürmek, e, mimariye hayranlık, <gülüyor> ne Mesela şöyle demişsin o kısmı bulduğum kitapta... Kokumu bıraktığım o binanın köşe taşına... ...ve tonlarca beton ve çivi... ...inadına duvar çizimleri parlatıyor imgelemi... Evet. ...tartaklıyor bakışsız gövdeyi... ...ve yapraklar ka kadar tanıdık elektronik... ...yazı, ruj, giysi ve mimari... Evet, aynen demeye çalışıyorum yani... <gülüyor> bu arada kitaptaki... E Elektronik müzikten bahsediyorum. Bir, <gülüyor> bir sürü bir şey, elektrikten bahsediyorum. Yani bütün bunları e, dışlayıp primitivist bir şeyle de açıklayamam arayışımı. Orada da bulamıyorum. Çünkü bunlar var ve ben bunlardan vazgeçmeden bunları dönüştürerek kendimi de dönüştürerek yani bütün bunlar içinde başka bir varoluş, başka bir insan özne belir tebilirsem, ...belirgin çıkartabilirsem... ...içimden... ...o yani... Ee, ...çok iyi olur... Hı. ...çünkü böyle bir kargaşa ay ve... ...çok canım sıkıyor benim orada... ...mobil hizmetler vaktimiz yok yani... ...başka bir şey kafa yorup... ...bir önce yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum... ...son zamanlarda... ...benim hatta son gazete yazımda da biraz... ...bahsetmiştim... ...o kadar çok dünyanın sonu ile ilgili... ...bilim kurgu, fantezi... Hı. ...filmler... E, ...yayınlanıyor ki diziler, filmler... Hı. Hı. E, ...böyle sanki... ...hatta virüsle ilgili de... ...şimdi böyle koronavirüsündeki olduğu gibi... böyle ...dünyanın sonunu getirecek bir virüs salgını... ...işte ona karşı direnen bir avuç insan... ...böyle filmler, diziler böyle istiyoruz... Hı. ...sanki şey gibi geliyor bana... ...yani bir dünyanın sonuna dair bir korku var, evet... ...fakat bir yandan da sanki bunu arzulayan... ...bir arzuya hitap ediyor çünkü o... Ama bu dünyanın sonu gezegen olarak değil sadece. Bildiğimiz anlamda bir dünyanın sonu. Artık başka bir dünya e, evet. arzuluyor insanlar. Ama bu arzusunun çok dire e, dökülmüyor sanki. Başka bir dünya. Ben de çok arzuluyorum. <gülüyor> arzuluyorum bu dünyanın yıkılmasını ve başka bir şey oluşturmayı. Evleri de onun yıkıp döküyorum. <gülüyor> Kendimi de onun yıkıp dökmeye çalışıyorum. Yani yeniden, yeniden yeniden oluş halinde olmak meselesi bu. Ama kafayı yormak zorundayız. Çünkü dünya, dünyayı mahvetmiş bir uygarlıkla da hesaplaşmak zorundayız. Onun nesini alacağını, nesini tutacağını ne yapmak istiyorsun, nasıl olacak? Yani bu virüsler bir kere şeyden de çıkıyor. Sadece yapıntı olmaları gerekmiyor. Yani deneylerden çıkmış olmaları da gerekmiyor. Buzullar eriyor ve antik mikroplar fışkırıyor oradan. Tabii ki bir sürü hastalığımız olacak. Bunların hepsi gerçek aslında. Yani işte yok oluşa, isyan hareketi falan çok önemsiyorum. Oralarda devinmemiz gerekiyor. Evet. Ve ee, biraz böyle ben ...böyle şeyden bahsettim. Rüyalarda... ...mesela yine Freud da... ...bu şekilde tanımlıyor. Rüyada bilgiyle... ...ev görmek. E, benlik. Mesela evi... ...rüyamızda gördüğümüz evi... ...böyle psikodiklinik psikodik açıdan ev... ...doğrudan benliğin bir... E, ...temsili gibi... E, ...ele alınıyor. Ve oradaki... E, ...mesela rüyasında... ...birisi kendisini... Harab ...harabe halinde bir e, evde... ...gördüğünde benliğiyle ilgili... ...böyle sıkıntıları ya da ev değişikliği... ...ev değiştirme... Hı hı. ...bunlar benlikteki değişimleri mesela rüyalarda... E, ...böyle tanımlıyor... ...bu anlamda böyle... ...senin kitapta da sürekli bu... ...evlerin değişimi... ...evlerin yıkımı yeniden ya da avlular... ...bahçeler... E, ...ve tüm oluşlar... ...böyle iç içe geçmesi... ...değil mi sanki o değişimi... E, ...anlatıyor gibi... ...o değişim mücadelesi... ...dediğim gibi 7 yıllık bir dönem aynı mekanda geçtiği için... Yani evet, böyle bir yerden bakabilirsin. Bu yedi yıldan çok, yedi yılda olmuş şeylerden çok bağımsız değil bütün bu <gülüyor> yazılar. Hmm. Ve e, böyle e, yine evde senin dediğin gibi böyle e, tek başıma olsam da orada pek çok hikayeler, değil mi? hayaletler, Tabii e, pek çok, bir bunları da mesela şeyle yine biz böyle ee, bilinç dışıyla psikolojik açıdan hep bilinç dışıyla ilişkilendiriyoruz. Bütün o hayaletleri şeyleri. Sen nasıl bakıyorsun? Ay ben bu? çok somut şeyler olarak bakıyorum yani. <gülüyor> Tabii canım yani. <gülüyor> kendi hayalet, kendim de ettim zaten. Yani bir sürü zaman ha, kendi hayaletim de var ortada. Çünkü durmadan dönüşüyorum ben de. Beş sene önceki insan değilim. İşte Yakacık Tepesi'nde koşan kız değilim. ...ama o da var bende... Yani ...onlarla karşılaşıyoruz yani... <gülüyor> Aa, ...onlardan biri olduğum oluyor... <gülüyor> ...yani böyle değil mi hepimizin... Evet. ...geçmiş bedenleri... ...ya da anıları... ...anı değil ki... ...parçalarımız bizim... ...dolayısıyla çok somut şeyler gibi geliyor bana... <gülüyor> ...Alberta... ...Ayguer... ...umarım doğru telaffuz etmiş... ...onun Evin Bilinç Dışı adlı bir kitabında... ...şöyle bir şey diyor... Kendimizi rahat hissetmemizi sağlayan bir alan bize güven verebilmek için sert, yalıtkan ve dışarıya kapalı olmalıdır. Ama dış, dış dünyadan koparmadan uygun bir şekilde etkinliklerimizi geliştirmemiz olanak tanımak için... ...aynı zamanda esnek ve açık olmalıdır diye bir şey bahsetmiş. Hı -hı. Senin mesela diyelim ev ile ilgili bu kitaptı avlulara, bahçelere biraz öyle bir anlam yükleyebilir miyiz? Yani onun esnek ve açık olma evin... Yani benim yani evlerim duvarsız olmasını <gülüyor> açıklayabiliriz. De. Tabii ki dört doğru var yine. Ee, bilmiyorum bu değişken bir şey. Yani hangi zamanda yazıldığına bakarım. Çünkü şu anda geldiğimiz yer gerçekten hiçbir şey geniş zamanlı e, bir yayılmacılık ve rehavet içinde konuşabileceğimiz bir yer değil. Acil bir zaman kipi kullanmak durumundayız. Evet. <gülüyor> Kesmeli miyiz? Evet, evet sonuna doğru geliyoruz. Artık son bir dakikalık bir e, şeyimiz var. Peki ne, ne demek istersin? Ne söylemek istersin? Çok vardı Çıklarsın bir şey. <gülüyor> ben böyle kitaptan e, alıntılar okudum. Çok böyle keyif alarak e, okuduğum bir kitap zaten. Teşekkür ederim. E, ve e, böyle farklı bir... E, yani o metinler arası ve fark, farkındalıklar... ...o bahsettiğim farkındalıkları... Bunun ...iç içe geçtiği... Ee, bir e, kitap olarak e, öneririm dinleyicilere de ben teşekkür ederim ben de dinleyicilere teşekkür ederim <gülüyor> <gülüyor> sabrettiler bu kadar evet e, o zaman e, programı burada bir şeyle mi bitirelim kitabın son şeyini bitirelim evet <gülüyor> e, bütün biçimlerimi bir an bir kılık gibi üstünden düşürüp esintili uzaya bağrımı açmak hatırlayarak kızgın magma Geniş çayır, tenitin, hafza, haz, hava, vakit kaldıkça kaldıysa mikro atak. Evet, son söz bu olabilirdi. Peki. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Normalin Sınırları felsefe sohbetleri. Hazırlayan lismanlar Alper Hasanoğlu Tetiklant Usta Açık Radyo program destekçisi olun